Ayının banyo zamanı. Cuan'la gittiği her yere ayısını da götürmek istiyordu. Ama annesi bu konuda çok kararlıydı. ''Tatlım onu küvete sokamazsın.'' diyordu. ''Tüyleri yapış yapış olur. Bu sefer yatağını alamazsın.'' Ama Cuan'la bunlara kulak asmıyordu. Ancak annesinin aldığı yanıt hiç değişmiyordu. ''Olmaz.'' Bütün bu didişme sırasında Joanna kurulup yatmaya hazır olana kadar bir rafta beklemek zorunda bırakılan ayı Teddy'nin hiç sesi çıkmıyordu. Bir gün Joanna'nın May teyzesi ona göz kulak olmaya geldi. May teyze de ayıların küvete sokulmayacağını biliyordu. Ama banyo süresince gözünü küçük Joanna'dan bir saniye bile ayırmaması gerektiğinden habersizdi. Ayı kendini küvette buldu. Ve köpüklerle bir güzel saklandı. Joanna sıklan tüylü oyuncağı küvetten dışarı sürüklene kadar, May teyze onun ne işler becermiş olduğunu fark edemedi. ''O ıslak ayıyı yatağına alamazsın.'' dedi teyzesi küçük kıza. Joanna uykuya dağıldığında, May teyze oyuncak ayıyı kurutucuya soktu. Ertesi sabah Joanna'nın annesi. ''Ayın sanki küçülmüş gibi geldi bana.'' dedi. Hiç de bile değil ben büyümüşümdür dedi Cuhan'la.